Elhamdülillah, vessalatu vesselamü ala Resulillah. Hoş geldiniz değerli kardeşlerimiz. Özellikle gençlerimizin aklına takılan bir mevzuyu, dilimiz döndüğü, aklımız erdiğince anlatmaya çalışacağız. Hayırlara vesile olsun programımız. Dünyada cennete mi, cehenneme mi gideceğim zaten Allahu Teala tarafından belliyken neden imtihana tabi tutuluyorum? Bu sual üzerine inşallah bir program yapıyoruz. İlk önce bilmemiz lazım. Allahu Teala günah işleme kabiliyeti olmayan melekleri yarattı. Hiç sorumlu olmayan hayvanları yarattı. Bir de bunların dışında bu iki varlıktan başka hem melekleri geçebilecek kadar mükemmel hem de o aklı olmayan hayvanlardan çok daha aşağı olacak kadar kötü olabilme potansiyeli taşıyan insanı yarattı. İnsan, yaratılanlar arasında en mükemmeli, eşrefi mahluk. Peki Allah bizi neden imtihan ediyor? Allah'ın hiçbir şeye muhtaç olmadığını biliyoruz. Kâinata, ve içindeki bunca dengeye bakan bir insan Allahu Teala'nın hiçbir şeye muhtaç olmadığını anlayacaktır. Şöyle bir düşünebiliriz. Biz dünyaya gelmeden önce bu kainatta ne eksikti? Sebzeler mi, meyveler mi, toprak mı, güneş mi, bulut mu ve insanlar dünyaya geldikten sonra acaba neyi tamamladılar? Veya ibadetimizde biz ne yapıyoruz ki? Allah'ın, haşa, herhangi bir ihtiyacı görülüyor. Kardeşlerim, Allahu Teala her şeyi kemaliyle bilendir. Ama bu bilmesi, bizi yönlendirmesi anlamına gelmiyor. Çünkü O'nun ilmi ezelidir. Ne demek bu? Yani geçmişte veya gelecek zamanda olacak, ya da şu an yaşadığımız şu saniyelerde ne yapıyoruz, aklımızdan neler geçiyor, bunların hepsi kendisine malumdur. Vicdanı olan her insan şunu bilir ki, istediğim şeyi yaparım, istediğim zaman konuşurum, istemediğim şeyi yapmam. Yani bu kaideye göre allah Teala bizim ne yaptığımızı bilir ama biz de, Yaptığımız şeyin irademizle olduğunu aklen de biliriz, kalben de biliriz. Birçok ayette açık biçimde neyi duyduk, bunca zaman neyi okuduk? Allahu Teala kullarını imtihan ediyor. Bunu kendi lisanından Kur'an'dan öğreniyoruz. Dünyada öğretmenler Öğrencilerini imtihan ediyorlar. E şimdi sınıfta kalacağını kesin olarak bilse de sen zaten bilmiyorsun ama imtihana girmene gerek yok diyebiliyorlar mı? Hayır. Öğretmen öğrencisinin durumunu çok iyi bildiği için imtihan etmeden sınıfta bırakmış olsa öğrenci örneğin ne diyebilir? İtiraz eder. E ben çalışmıştım. Eğer imtihan etseydiniz hocam beni ben olumlu bir sonuçla çıkacaktım. İtiraz hakkı var. Böyle söyleyip itiraz etmemesi için ne yaptı? Efendim müfredatta ne kadar başarısız da olsa, ne kadar diğer sınavlardan eksi notlarla çıkmış olsa da, başarısız olsa da imtihanı ona hak olarak verdi. Bugünkü müfredat böyle. İyi bilen öğrencisinin de derecesini ölçmek için, yani orta, iyi veya pek iyi almasını kendisine göstermek için yine imtihana tabi tutuluyor. Tam tersini düşünün. İki sınavdan çok iyi not almış. Hayır, senin üçüncü o son sınava girmene gerek yok denmiyor. Belki onda başarısız olacak. Durum böyledir. Ama burada imtihan dendiği zaman Allahu Teala'nın bizi imtihan etmesi o öğretmen-öğrenci ilişkisi kadar basit değil. Neden? Nedenine geleyim. Bugün az önce verdiğim örnekteki gibi imtihan eşittir sınav diyoruz. Bunu duyduğumuzda Neyi anlıyoruz? Öğrencilerin veya sadece öğrenciler değil, bir işe girmek isteyen işçi adayının nasıl bir bilgisi var bu konuda, maharetli mi? Bir yoklama yapılmasını kastediyoruz. İmtihan yapan öğretmen veya kuruluş bu imtihan öncesinde, Kendisine başvuran o işçinin veya öğrencinin nasıl bir performans sergileyeceğini, neyi ne kadar bildiğini veya bilmediğini ölçmek üzere bunu yapıyor. Çünkü bu imtihan sonucunda öğrencinin veya işe alınacak işçinin seviyesi öğrenilecek. E burada şimdi bir sorun var. Allah Celle Celaluhu gerçekten kullarının durumunu öğrenmek için mi imtihan yapıyor? Haşa değil. İşte bu en büyük farktır. Dünyanın bir sınav olduğu, öğrenci-öğretmen ilişkilerini söyleyebiliriz ama tam anlamıyla bu örnek kafidir Allah'ın Celle Celaluhu nasıl imtihan ettiğine diyemeyiz. Bunun altını çiziyorum. Çünkü Allah zaten bizim ne yapabileceğimizi, aklımızdan geçeni, performansımızı, sonumuzu, her şeyi bilir. Burada Büyük bir ayrıntı vardır küçük gibi görünse de Allahu Teala imtihanı kendisi için yapmıyor insanlar için yapıyor. İmtihan etmeden de kullarının ne yapacağını cehennem yolcusu mu cennet yolcusu mu olacağını en iyi bilendir. Fakat bir kimse henüz suç işlemeden cezalandırılsa yani düşünebiliyor musunuz sokakta giderken? Hemen tutuklanıyorsunuz. Beni niye tutukladınız? E sen adam öldürecektin birazdan. Nereden biliyorsun benim adam öldüreceğimi dese mesela. Suç işleyenle işlemeyenin belli olması, ahirete hiç kimsenin ben haksızlığa uğratıldım, bana haksızlık yapıldı dememesi ya da bir bahane ileri sürmemesi için emir ve yasaklar konmuş. Söz dinleyenle dinlemeyen, suç işleyenle işlemeyen, kendileri de buna şahit olsun bilsin diye bazı yasaklar konmuş bazı ibadetleri yapma mecburiyeti getirilmiş. Yine Allah dostlarından bir tanesinin eserinde okumuştum belki okuyanlar da vardır evladım Allahu Teala sevmediği kulunun kendisine dua etmesini zaten nasip etmez. Bu ne kadar önemli. E demek ki buradan da bir ders çıkaralım yeri gelmişken Elimiz şöyle göğsümüze uzanmış, kalbimizden du dua ediyorsak açmış bir şekilde ellerimizi bunun bizim için ne kadar büyük bir nimet olduğunu unutmayalım. Devam ediyoruz. Allahu Teala kulunun ne yapacağını en iyi bilendir ama kendisi şahit olsun, görsün, bir bahane bulmasın diye ne dedik? Dünyada imtihana tabi tutuyor. Değerli kardeşlerim, Mülk suresinin 13 ve 14 En'am suresinin 59, Sebe suresinin 3. ayetlerinin meallerini sizlerle paylaşacağız. Kafi olacaktır. Daha da örnekler çoğaltılabilir. Kerim olan kitabımızda ama vaktimizi iyi kullanmak için bununla iktifa edelim. Bakalım Kur'an kelamında nasıl bu bugünkü programımızın mahiyeti aktarılıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Sözünüzü İster açıktan söyleyin, ister içinizde gizleyin fark etmez. O, göğüslerdekinin özünü, insanın aklından ve kalbinden geçenleri bilir. Hiç yaratan bilmez mi? O, en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır. Gaybın anahtarları Allah'ın yanındadır. Onları Ondan başkası bilmez. O, karada ve denizde ne varsa bilir. Onun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez. O, yerin karanlıkları içindeki tek bir daneyi dahi bilir. Yaş ve kuru ne varsa, hepsi apaçık bir kitaptadır. Göklerde ve yerde, zerre miktarı bir şey bile ondan gizli kalmaz.'' Bundan daha küçük ve daha büyüğü şüphesiz apaçık kitapta yazılıdır. Sadakallahülazim. Bu ayetlerde açık bir şekilde Rabbimizin her şeyi ezeli ilmiyle bildiğini, onun öğrenen bir varlık olmadığını, insanlar için sürpriz söz konusu olsa da kendisi için olmadığını daha iyi bir şekilde tekrar ettik öğrendik. Şimdi soru. Bir tarafta Allah'ın imtihan yaptığını belirten ayetler var. Diğer yanda da Allah'ın her şeyi zaten bildiğini gösteren ayetler var. Bu bir çelişki değil mi? El cevap. Kardeşlerim, Kur'an ayetlerinin yorumlanmasında tefsir alimlerimizin belirttiği bir kural vardır. Bunu Mutlaka düşünmek lazım. Yani bugün Kur'an bana yeter diyen za zatların dediği gibi ben böyle anlıyorum, bana göre böyle dersek eğer ortalıkta milyonlarca din ortaya çıkar. Lakin, bakın buraya dikkat edin, bir kural vardır. Kur'an'da ilk okuduğunuz zaman, ilk bakışta farklı şekillerde anlaşılmaya müsait olan ya da Yeterince açıklanmamış ayetler vardır. Bunlara müteşabih ayetler denir. Yine anlamı gayet açık ve net olan ayetler de vardır. Onlar da muhkemdir. O açık olmayan ayetler anlamı açık ve net olan ayetlere göre yorumlanır. Bu bir kaidedir. Bunu bilmeden bir roman, bir hikaye, bir tarih kitabı okurmuş gibi Elimizi alıp demek böyle anlattı Allahu Teala ama burada da şöyle anlatmış deriz. O yüzden işte tefsirin, o yüzden alimlerin ve en önemlisi o yüzden peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem olması gerekiyordu. Düşünebiliyor musunuz? Arap lisanında indirilmiş bir kitap, Allahu Teala'nın indirdiği ve değiştirilemeyecek olan bir kitap, Arapçayı en iyi kullanan insanlara gönderiliyor ama içlerinden bir peygamber de var demek ki az önce bahsettiğim sıradan bir eser okumak gibi olsaydı bu hiçbir peygamberi gerek kalmazdı Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde peygamberimiz hakkında sallallahu aleyhi ve sellem ve peygamberler hakkında onların örnek olduğu arkalarından efendim onların yolundan gidilmesi gerektiği anlatılmaktadır. Devam ediyoruz. Kardeşlerim Allahu Teala her şeyi bildiği halde dedik kullarına sanki onları imtihan ediyormuş gibi imtihan eden kimsenin muamelede bulunması gibi de muamelede bulunur. Burada bir tarafta ilmi sonsuz olan, her şeyi bilen Allahu Teala, diğer tarafta geleceği ve gaybı bilmeyen kul vardır. Meseleye kul yönünden şöyle baktığımız zaman gelecek biz insanlar için her zaman meçhuldür, değil mi? Gün geçmiyor ki bir vefat haberi almayalım. Yarın değil bugün veya şu saniyede ölüp ölmeyeceğimizi bilmiyoruz. Bizim için meçhul. O halde Allahu Teala açısından bakıldığında, sonucu bilinmeyen bir imtihan söz konusu değil. İnsan için bu böyle. İşte Allahu Teala kulları, onların kendi bulunduğu o ilmi veya psikolojik hal açısından değerlendirerek kendilerine yaptığı muameleye imtihan adını veriyor. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de başka başka konularda da kullara onların yapıp etmeleri cinsinden ne yaptıklarına göre cevap vereceğini bize buyuruyor. Öyleyse Allah kullarını imtihan ediyor ifadesini ilk bölümde aktarmaya çalıştığım dünyada işte bir öğretmenin öğrencisini imtihan etmesine kıyaslamak yanlıştır. Tam anlamıyla bu böyle değildir daha doğrusu. Anlatılabilir. Dünyada bir sınavdayız. Evet, imtihan ama birebir bir örnek değil. Çünkü öğretmen öğrencisinin sınavdan hangi notla ayrılacağını bilmez ama Allah her şeyi bilir. Celle Celaluhu. Allahu Teala zamandan ve mekandan münezzeh. Münezzeh ne demek? Ayrıdır. Biz zamandan ayrı yaşayamayız. Biz mekandan ayrı değiliz. Şu anda ben İstanbul'da, Bağcılar'da, Lali Gül Sütü stüdyosundan sesleniyorum. Siz belki Avusturya'da, bir başka arkadaşımız Almanya'da ya da hemen Bağcılar'da, radyomuzun stüdyosunun hemen yan tarafındaki apartmanda da şu an veya YouTube yayınından dinleyenler var. Peki, siz mekandan münezzeh misiniz? Değilsiniz. Bir mekana bağlısınız. Allah-u Teala için geçmiş Yoktur benim için geçmiş var. Çünkü doğduğum bir an var. Öncesi benim için yok. Allahu Teala için şimdi, gelecek ve geçmiş birdir. Benim için değil. Ben geleceğimi bilmiyorum. Kardeşlerim, Allahu Teala'nın bir şeyi bilmesinin iki tane yönü var. 1. Allah'ın celle celaluhu bir şeyi dış dünyada meydana gelmeden önce bilmesi şu anki yaşadığımız işte evren diyoruz, galaksiler diyoruz, şu dünyamız. İkincisi Allah'ın celle celaluhu bir şey meydana geldikten sonra gerçeğe dönüşmüş haliyle bilmesi. Bir örnek verelim. Bizler doğmadan önce Rabbimiz daha öncesinde ezel diyoruz buna sizi yaratacağını ve sizin o gün o dakika, o saniye, o salisede nerede dünyaya geleceğinizi biliyordu. Bu bir şeyin var olmadan önceki ön bilgi. Kime peki bu? Malum Allahu Teala'ya. Ne doktor biliyor, ne doğuracak olan annesi biliyor. 7 ay, 8 ay, 9 ay öncesinde kendilerinin bile farkı edemediği bir şeydi. Karnında çocuğu olup olmadığını 1 bir ay, 1,5 bir ay sonra öğrenmeye başlıyordu. Evet. Gün geldi, vakit geldi ve doğdunuz. Bu durumda Allah'ın bunu bilmesi, bir şeyi olduktan sonraki haliyle bilmesini örnek verilebilir. Yani varlık Allah'ın ezeli ilminde bir bilgi halinde zaten mevcut. Zaman geldi, sebepler alemindeyiz, kişi evlendi ve o birleşmeden sonra şu biyolojik vasıtalar bilmem neler vesilesiyle yaratılma oldu pratiye döküldü daha doğrusu. Allahu Teala ayrıca o varlığı ezelde bilgi halinde bildiği gibi sonradan yaratıp pratiye dökünce de gerçek haliyle bilmiş oluyor. Yani her halükarda Allahu Teala biliyor. Rabbimiz için sürpriz yok. Sonradan öğrenme yok haşa. Bu bizler için var. İşte Allahu Teala'nın bilelim diye imtihan ediyoruz ifadesi de şu anlama geliyor. Ezelde zaten ön bilgi halinde bildiğimiz şeyin gerçeğe döküldükten sonra gerçeğe dönüşmüş haliyle de bilelim diye sizi imtihandan geçiriyoruz. Sen de buna şahit olasın diye. İster şu yorumu, ister bunu hangisini kabul ederseniz edin, netice değişmez. Allah her şeyi bilir Celle Celaluhu. Yani kader kazaya dönüşür. Kaza Kader inancımız var ya. Olduğu zaman bir durum kaza olur. Kader onun önüncüsündedir. Peki, başka bir sual aklımıza geliyor olabilir. İmtihan tamam böyle. Üç aşağı beş yukarı anladık. Biz imtihandan geçmiyor muyuz? Yani daha önce biz e, bir şekilde öncesini bilmediğimiz için her şey var oldu bitti biz sadece şahit mi oluyoruz? Böyle Garip düşünceler de söz konusu oldu örneğin ben içki içiyorum veya efendim zina ediyorum hırsızlık yapıyorum intihar ediyorum madem bunlar daha önce yazıldıysa benim herhangi bir vebalim yok sorumluluğum yok evet bu doğru hangisi doğru. Eğer böyle olsaydı ama öyle bir durum yok. Allahu Teala sizin bizim ne yapacağımızı da biliyordu. Hata yapmaya meyilli birçok ile yaratıldık. Mesela şehvetle yaratıldık. Mesela hırs ile yaratıldık. Değil mi? Doğru ve yanlış olmalı ki insan seçenekler arasında bulsun. Bunu şöyle çürütebilirsiniz. Birisi size gelse desek ya benim bir suçum yok işte içki içmem kaderde yazılmış şu cevabı verirsiniz. Peki içmeyen ne oldu? Bu sefer adaletsizlik olmaz mı? Eğer Allahu Teala kullarına neyi nasıl yapacaklarını kendi seçeneklerine sunmadan yapmış olsaydı kendi iradesiyle bu sefer kulunun cennet ve cehenneme gitmesinin hemen karşısında durulacak ve bunda büyük bir adaletsizliğin olacağı da anlatılacaktı. Ama durum böyle değil. Kardeşler biz sonucunu bilmediğimiz bir imtihandan geçiyoruz. Dünyada bir imtihan alanı olduğunu biliyoruz. Ama Allah açısında bakıldığında bilinmeyen bir şey söz konusu değil, öncesini, sonrasını da biliyor Allah. Beş tane seçenek var diyelim karşımızda A ve C'de. Onlardan hangisini seçeceğimi de biliyordu. B'yi seçtim, B'den sonra neyi seçtim? Her şeyi biliyordu. Rabbimiz Celle Celaluhu, Kur'an-ı Kerim'inde kainatın yaratılış gayesiyle ilgili olarak önce yanlış anlayışları ortadan kaldırıp sonra doğru cevabı ortaya koyuyor. Yani biz de önce kainatın yaratılış sebebinin ne olmadığı üzerinden belki bunu daha iyi biliriz. Biz insanlar ihtiyaç duyduğumuz şeyleri yapıyoruz ve üretiyoruz. Örneğin karnımız acıkıyor, yemek yememiz lazım. En başta ekmek var. Ekmeği yemek için ne yapmak lazım? Buğday. Buğday için şunu ekeceksin, bunu sulayacaksın. Sonra bu efendim fırına gelmeden önce değirmende öğütülecek vesaire. Kıyafet giymemiz lazım. E, kıyafet kendi kendine olmuyor. Evvela iplik üretilecek iplikten şu, bu vesaire. Evlerimizi de içinde yaşamak için ne yapıyoruz? İnşa ediyoruz. Oysa Allah... Hiçbir şeye muhtaç olmayan ve her şeyin kendisine muhtaç olduğu bir varlıktır. Allah'ın bir ihtiyacı yok. Senin ihtiyacın olduğu için dünyayı yarattı. Ve Allah kainatı oyun ve eğlence olsun diye yaratmadı. Bugün çok ihtiyacımız olduğundan değil, sırf gırgır gır olsun veya hoşça vakit geçirmek için veya can sıkıntısından kurtulmak için bir şeyler yapıyoruz. Mesela internette mesela saatlerimizi alan şeyler var. Bu videolar var mesela kısa kısa. Garip garip şeyler yapıyoruz. Bazen de yararlı şeyler. Mesela bir kır gezintisine çıkıyoruz değil mi? E biz bunu niye yapıyoruz mesela? Yararlı veya zararlı olanları ihtiyacımız olduğu için değil, vakit geçirmek için yapıyoruz. Oysa oyun ve eğlence edinmek haşa Rabbimizin münezzeh olduğu bir durumdur. Allah kâinatı oyun ve eğlence olsun diye yaratmamıştır. Bizim imtihan edilmemiz için yaratmıştır. Bu programda sizlerle paylaşmaya çalıştığımız maddeler, en çok gençlerin takıldığı, YouTube'daki saçma sapan bazı farklı fikirlerin dolaştığı mecralarda duyduğu sorular ve kafa karışıklığına verilen cevaplar, onlardan bir tanesi de oydu madem imtihan dünyasındayız. Allah neden yarattı haşa,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 her şeyi bir hikmetle yaratmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Yoksa sizi boşu boşuna yarattığımızı mı sandınız? Sadakallahülazim. Kardeşlerim, kainatın yaratılmasında imtihan edilmemizde olduğu gibi haklı bir gerekçe vardır. Kainatın yaratılış sebebi Allahu Teala'nın ilahlık göstermeyi dilemesindendir. Kur'an insan dışında yaratılmış olan yerdeki gökteki bilemediğimiz bütün varlıkların Allah'a boyun eğdiğini secde ettiğini onu tenzih ettiğini belirtir. Allahu Teala'nın ibadete ihtiyacı yoktur. Hiçbir varlık Allah'ı zikretmese de tesbih tenzih etmese de Allahu Teala zatı itibariyle zaten övgüye layıktır. Onun övgüye layık olması bugün dünyadaki övgüyü seven insanlarla kıyaslanamaz. Neden? Bugün birini övmemiz için kendisini öven birilerinin bulunması lazım. Ama böyle bir durum söz konusu değildir. Başka bir sual mesela bununla ilgili. Efendim o halde madem ki ibadet edilmeye ihtiyacı yok Allah'ın yüceltilmeye ihtiyacı yok, öylese Niye yarattığı insanlar işte cinleri. Burada hemen aklımız karıştığı zaman yine Kur'an-ı Kerim devreye giriyor. Hud suresinde, Buruç suresinde ne buyruluyor? Bismillah. O dilediğini yapar. Ona yaptığı bir şeyden dolayı niçin böyle yaptı diye soru sorulamaz. Ancak onun tarafından insanlara ''Niçin böyle yaptınız?'' diye sorulur. Nasıl ama? Sual ve cevap. Biz cüz'i irademizle bu her şeyi anlayamayacağı daha önceden belirlenmiş ve ispatlanmış olan bu aklımızla bizi yaratanı sorgulamaya başlıyoruz. Bugünkü maalesef zararlı yayınların ve gençlerin kafasını karıştırmayı hedefleyen bazı fikirlerin beslendiği nokta. Çok dikkat etmemiz gerekiyor değerli kardeşlerim. Sonuç her şey yine doğru sağlam bir Allah inancına gidiyor. Eğer bir binanın temelinin sağlam olması gibi düşünün Allahu Teala'nın bütün eksikliklerden uzak olduğu, yaratanın yaşatanın, var edenin, öldürecek olanın yeniden yaratanın allah Teala olduğunu, hangi sıfatları olduğunu, mesela efendim, zati ve subuti sıfatlarının neler olduğunu, bunları eğer bilir, bilmekle kalmaz arada tekrar eder ve gençliğimize doğru bir şekilde anlatırsak, o binanın temeli sağlam gider. Ama ilk önce neye inandığını bilmeyen, doğru bir Allah Celle Celaluhu inancı olmayan bir insan, ne kadar ilim yönünden ilerlese de temelinde sorun olduğu için bu zararlı yayınlarla aklı karışabilmektedir. Sadece insanın bir ağaca bakması yeter. Düşünün bir elma ağacı. Uzaktan baktığınız zaman yerle teması bir tahta, bir kütük parçası. O kütük parçasının içerisinden su yukarı çıkıyor, aynı toprak Aynı güneş, aynı hava ama yan tarafta erik ağacı farklı bir meyve veriyor. Ve ilginçtir bu meyveler hem gözümüze hitap ediyor, hem kokusu burnumuza hitap ediyor, hoşumuza gidiyor, hem de dilimiz bundan lezzetleniyor, yetmedi vücudumuzda vitaminini, minerallerini alıyor. Allahu Teala hem gözüne hem midene hem burnuna vücuduna hitap edecek. Onca nimeti sana sunuyorken bu küçük aklımızla niye böyle yapmış? Böyle yapmasa ne olurdu gibi saçma sapan sualleri sormamak lazım. Her şey Rabbimizin lütfundandır. Yanlış bir şey varsa o bizim nefsimiz ve şeytandandır. Rabbimiz... Senin bize öğrettiğinden başka bizim bir ilmimiz yoktur. Şüphesiz ki her şeyi bilen ve her şeyi hikmetli bir şekilde yapan ancak sensin. Kardeşlerim, gelin bu konular üzerinde kafa karıştırıcı şeyleri zihnimizden uzaklaştıralım. Gelin Allahu Teala'nın her şeyi kemaliyle bildiğini Bizim bilmemiz için bizi var ettiğini, geçmiş, gelecek ve şimdiki zamanın Allah indinde hiçbir değerinin farkının olmadığını, bizim sadece bunları bilmediğimizi bilelim. Eğer yanlış yapıyorsam, bunu Allah zorladı diye yapmıyorum. Eğer içki içiyorsam, kaderimde içki içmek varmış deyip de kurtulamıyorum. Sana, içmeyi içmemeyi zina etmeyi etmemeyi bu hakkı vermiş Allahu Teala. Rabbimiz Celle Celaluhu'ndan yazımız bizi hayırlı bir ömürden sonra hayırlı bir ölümle kimseye muhtaç etmeden kul haklarından kurtulmuş bir şekilde doğru bir inanç, doğru bir itikat üzerine yaşamış ve son nefeste imanını kurtarabilmiş, kul haklarından kurtulmuş bir şekilde ahirete göçmeyi nasip eylesin. Rabbimiz Celle Celaluhu, insi ve cinni şeytanların şerrinden bizi, ailemizi, sevdiklerimizi ve tüm ümmeti Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem muhafaza buyursun. Ya Rabbi ne olur verdiğin imanı bizden alma. Ne olur sana nasıl inanmamız gerekiyorsa o şekilde inanmayı bizlere nasip eyle. Allah'ım sevmediğin, kerih gördüğün, yasakladığın, haram ettiğin neler varsa onları ne olur bize de kötü göster. Biz de onlara karşı kötü hisler besleyelim. Yılandan daha fazla korkalım onlardan. Şüphesiz Allah Celle Celaluhu en büyüktür. Eşi, benzeri, orta yoktur. O doğurmamış ve doğurulmamıştır. Şüphesiz onun her şeye gücü yeter. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.